Günaydın Ahmet. Günaydın. Evet, bir hafta aradan sonra döndük konularımıza, programlarımıza devam ediyoruz. Bugün yargı reformu üzerinde ee, belki beklenen bazı tahliyelerde, çeşitli davalarda balyoz başta olmak üzere ee, o kapsamda yargı reformu ne ifade ediyor ve neler ifade etmesi mümkün olabilir? Bunun üzerinde birazcık konuşalım demiştik. Evet, bu yargı reformunda tabii dikkatler özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin kaldırılması ve yetkilerinin devredilerek terörle mücadeleden sorumlu ağır ceza mahkemeleri kurulmasına yoğunlaştı. Bir de bu tutuklukların kalı sona erdirilmesi kısmen sona erdirilmesi konusuna yoğunlaştı. Aslında üçüncü yargı paketinde bizi günlük yaşamda etkileyen değişik olumlu ve olumsuz olabilecek değişiklikler var. Bir iki dakika onları hatırlatalım çünkü onlar da bence önemli. Sadece tabi Türkiye'de şu anda yakıcı konular e, ceza mahkemelerini ilgilendiren konular e, özellikle terör suçu örgütlü, örgüt e, üyesi olma e, suçu gibi terör örgütü üyesi olma suçu gibi suçlar e, çok yakıcı sorunlar ama bir iki dakika öbür günü hatırlatayım çünkü e, son, o, bunların da sonuçları orta vadede e, önemli olabilir günlük yaşamımız açısından e, birincisi e, önemli bir e, Gelişme, bu icra ve iflas sukukunda getirilen gelişme, yoksul kesimi, borçlu kesimi ilgilendiren bir kesim, bir bir gelişme şeyi bir tarafa bırakıyorum. İcra Daireleri, i̇cra katipliğinin düzenlenmesiyle ilgili e, konuları bir tarafa bırakıyorum. Ama e, burada da değişiklikler var. E, doğrudan e, yoksul kesimi veya borçlu kesimi ilgilendirecek olan e, önlem bu hads edilebilecek ev eşyalarına sınırlama getirilmesi. E, dolayısıyla evde... E, kıymetli evrak altın gümüş değerli süs eşyası gibi eşyalar elbette hazedilecek ama e, borçlu ile aynı borçlu ve borçlu ile aynı çatı altında yaşayan e, bütün e, aile bireyleri için gerekli olan lüzumlu eşyalar e, hazedilemeyecek yani buzdolabı e, çamaşır makinesi yatak hatta belki televizyon bile buna e, e, dahil edebilir çünkü ekonomik değeri çok az olan ev eşyalarının harc son veriyor ki televizyonda genellikle ekonomik değeri çok düşük e, bir, e, a, bir bir e, ev eşyası e, örneğin e, ihtiyacın minimum görülmesi için şey için söylüyorum 3 tane çamaşır makinesi varsa evde yani laf olsun diye söylüyorum tabi bunun ancak iki tanesine ev konulup ihtiyacı karşılayacak kadarı evde bırakılacak gibi önlemler var. Hı hı. Bu önemli çünkü biliyorsunuz Türkiye'de hadis mekanizması genellikle küçük borçlu olan banka borcu gibi küçük borçları olan veya kira borcu olan kişilerin evlerine gelinip bütün eşyaların harc edilmesi ve o, o Oradan yaratılan gelir çok düşük bir gelir çünkü yok fiyatına satılacak eşyalar bunlar. Fakat kişinin hayatı ile ilgili olan yaptırım çok ağır. Çocuklar açısından, çevre açısından da çok ağır. Dolayısıyla burada bir bir düzeltme olduğunu söyleyebiliriz. Bu birincisi, ikincisi. İdari yargıda bazı değişiklikler var. Bu idari yargıdaki değişiklikler özellikle küçük bir örnek vereyim. İdare mahkemesine dilekçe vermek istiyorsanız idare mahkemesine dilekçenizi vermek zorundaydınız. Ama her yerde idare mahkemesi yok. Ee, şimdi yeni getirilen düzenleme ile artık asli hukuk mahkemelerine de idare mahkemesine verir e, vereceğiniz dilekçeyi asli hukuk mahkemesine verebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, büyük illerde e, idare mahkemeleri çok uzakta olabildiği için, asli hukuk mahkemeleri daha yaygın olduğu için e, bunun da e, en azından idare mahkemesi ulaşım açısından bir e, rahatlık e, getirmesi, bir kolaylık getirmesi e, söz konusu olabilir. Danıştay ile ilgili önlemler var. Bunların bir tanesi e, rahatsız edici bir önlem. Bir tarafıyla anlıyoruz ne için öyle getirildiğini. Danıştayın içinde 3 yıl süreli geçici olarak sürekli bir e, idari dava dairleri kurulu oluşturuyor. Biliyorsunuz danıştayda idari dava dairleri kurulu e, değişir. Her e, toplantı için e, üyeler değişir. Böylece bir danıştay içinde bir iç Danıştay oluşması engellenir Burada hızlı karar vermesi için 3 yıl boyunca Bu bekleyen 6000 dosyanın Eritilmesi için idari Dav Dava Daireler Kurulu'nun Sürekli üyeler seçilecek Bu tabi çok riskli bir şey Çünkü sürekli üye demek Artık Danıştay'ın içinde 18 ve 16 kişiden oluşacak Bu Grubun Her şeye hakim olması demek Evet bu arada bir şey de sorayım müsaadenin bu e, sabit üyelere dönüştürülmesi sürekli üye olması demin altı bin rakamı verdin galiba bunu nasıl hızlandırması bekleniyor? Çünkü bunlar başka iş yapmayacaklar sadece biliyorsun Danıştay'da e, önceden dava e, dairede görüşülür ondan sonra Hı. temiz edildiğinde e, dava daireleri kuruluna gider. Dolayısıyla bu dava daire kurulundaki insanlar artık 3 e, yıl boyunca diğer işlerini yapmayacaklar. Sadece e, Danıştay içi temiz e, kurulunda çalışacaklar diyelim. Evet inşallah hızlandıracaktır ama yani. Hızlandırması büyük ihtimalle hızlandırır zannediyorum. fakat Çünkü sadece bu işi yapacakları için. Fakat dediğim gibi aynı kişiler yani Danıştay evet. e, içindeki e, Onlarca hakim ve danıştayın hakim sayısını tam bilmiyorum ama yüksek sayıdadır. Bunun içinde e, bu danışta idari dava Daireleri kurulu'nun e, üyeleri e, bir bir tür e, içtihat oluşturacaklar, kalıcı içtihat oluşturacaklar, aynı kişiler. Bu bakımdan da onları 18 kişi kimlerden oluşacak? O çok önemli. Kim seçecek? Nasıl seçilecek? Bunlar son derece önemli çünkü 3 yıl boyunca deniyor bu. 3 yıl boyunca bütün biriken davalarda aynı tür kararları takır takır alacak demeklerdir. Bu özellikle HES'ler falan gibi davalar evet. söz konusuysa eğer burada hükümete yakın bir çoğunluğun oluşması son derece vahim sonuçlar doğurabilir. Evet şimdi benim de aklımdan geçen oydu. Zaten yeni bir anayasa mahkemesinin yeni kararını da biraz önce azıcık konuşma fırsatı bulduk. Her türlü iptal yasanın iptali içinde açılan davada itirazı reddedince Cumhuriyet Halk Partisi'nin HES inşaatlerinin daha da yolu kolayca açın, denetimsiz açılmış oluyor. Bu da ikinci bir uzantısı olabilir senin dediğinde. Yani. Evet, yani HES'lerle ilgili olabilir, görevden almalarla ilgili olabilir. yani Hükümetle, evet. ay çünkü Danıştay biri, e, ceza davalarından farklı olarak idarenin kararlarıyla e, vatandaşın e, muhalefeti arasında, e, yurttaşlarla idare arasındaki uyuş uyuşmazlıkları ilgilendiriyor. Dolayısıyla idarede hükümet olduğu için büyük ölçüde e, burada hükümetin e, işlemlerinin yargı tarafından denetlenmesi e, denetlenmesinde bir e, kalı, dar bir çevrenin az sayıda bir e, danıştay hakiminin e, kalıcı karar vermesi imkanı doğuyor. Bu tabi riskli. Ceza'ya geçelim şimdi evet. ceza ile ilgili e, değişikliklere. Burada da hemen bu özel yetkili mahkemeler konusuna gelmeden küçük olumlu değişiklikleri bahsedeyim. Bunlar küçük ama aslında bir dizi insan için özellikle bir madde bu yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkında kanunun 25 ve 26. maddelerinin değiştirilmesi gibi ee, bu, bu tür maddelerde e, belirtilen suçlar suç olmaktan çıkartılıp kabate çevriliyor Dolayısıyla e, yargılanması daha hafif, e, cezası daha hafif, hapis cezası olmayan e, suçlar haline getiriliyor. E, seni beni ilgilendirmez ama ehliyetli olup da alkollü ve ehliyetsiz araç e, veya ehliyetsiz olup da araç kullanmak isteyenler e, açısından da ee, mahkemeye gitmeden verilecek e, cezanın idari yaptırım kararlarının e, mülki amirler tarafından verilmesi imkanı getiriliyor. Yani kaymakamlar, valiler doğrudan ehliyetsiz araç kullanma, kullananlar hakkında e, idari yaptırım kararları alabilecekler ve alkollü araç kullanımlar hakkında. E, i̇lginç bir şey e, bu petrol e, boru hatlarından yapılan hırsızlığın cezası ile ilgili... Ee, bununla ilgili ceza kanununda e, ki 142. maddeye e, özel bir e, belirtiyle belirti, özel bir e, cümle eklenip petrol boru hatlarından sıvı veya gaz halindeki enerji e, hırsızlığını e, cezası e, 3 yıldan 7 yıla kadar olan hapis cezası 5 yıldan 12 yıla kadar arttırılıyor. Bu demek ki Türkiye'de bu petrol boru hatlarından sıvı ve gaz hırsızlığı ciddi bir boyutta olması gerekir. Böyle bir önlem almak ihtiyacı duyduklarına göre. Evet. Bu da bir toplumsal vaka olarak yansıtalım. Diğer taraftan çok yaygın olan bir suç elektrik su ve doğal gazı e, para vermeden kullanma suçu e, bunun da cezası e, bir yıldan üç e, bunun cezası pardon e, azaltıl azaltıldığı gibi e, bir yıldan üçle kadar bir de para ödenmesi yani zararın e, kullanılan hizmetin karşılığı soruşturma yapılmadan ödenmesi durumunda etkin pişmanlık getiriliyor. Bu çok yaygın bir suç biliyorsunuz Türkiye'de. Elektrik, su ve doğalgazda değil ama elektrik. Evet, de çünkü kaçak gazı... elektrik probleminden evet. sürekli olarak söz edilmekte. Evet. Doğalgazın nasıl çalınabileceğini pek bilmiyorum. Biraz eksikli bir şey olsa gerek. Doğalgaz borusunu delip de şey çalmaya gaz çalmaya çalışmak o herhalde doğaz gaz sayaçları üzerinde oyun oyun oynamak olabilir ancak ee, şimdi gelelim esas e, ceza kanunun e, biraz evvel bahsettiğin maddelerine burada da e, en önemli e, değişiklik sonuçları itibariyle e, ne vereceğini ne sonuç vereceğini şu anda bilemiyoruz hiçbir sonuç da vermeyebilir e, anlamlı sonuçları da olabilir bu örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleyenler var ya meşhur e, e, ceza kanununun 220. maddesi çerçevesinde e, bu 6. ve 7. fıkralarındaki bu meşhur madde, e, ma, meşhur ibare. E, şimdi bunlarla ilgili e, bu, bu, bu suçlarla ilgili e, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişilere verilecek. Örgüte üye olma suçunu cezasının yarıya kadar indirilebileceğini e, e, yeni değişiklik e, getiriyor. Ama indirilebilecek. Onun için diyorum mahkemeler, yargıçlar bu konuda katı davranmaya devam ederlerse bunun herhangi bir sonucu olmayacak. E, diğer taraftan e, bazı durumlarda da üçte bire kadar cezanın indirilebileceğini öngörüyor. Bu kadar şeyle ilgili terör suçları ile ilgili doğrudan e, değişiklik yani öyle çok büyük değişiklik yok terör e, ceza kanununda pardon ceza kanunun 220. maddesindeki suçlarla ilgili çok büyük değişiklik yok sadece terör üyesi, örgütü e, üyesi olmamakla beraber e, örgüt e, adına Örgüt adına suç işlemek Örgüte yardım etmek e, Suçlarında cezanın e, Yarıya veya üçte bire kadar indirilmesi Bunu Açıkça söyleyeyim 220. maddeli Ceza kanununda herhangi bir ciddi bir değişiklik Yok o bakımdan e, Diğer taraftan e, Önemli değişiklik e, Gene e, Bununla Bağlantılı olarak Önemli ceza mahkemesi kanununun, muhakemesi kanununun özel yetkili mahkemeler ve savcılıklar oluşturan 250. ve 251. maddelerini kaldırılması. Biliyorsunuz bu ceza, özel yetkili ağır ceza mahkemeleri terörle mücadele pardon, özel yetkili ağır ceza mahkemeleri verilmiş Örgütlü suçlarla ilgili e, özel soruşturma yetkilerine sahip mahkemelerde. Evet. Şimdi bu mahkemeler e, ceza e, ceza mahkemeleri kanunun 250. maddesi e, lağvedildiği için kaldırıldığı için bu mahkemeler kaldırılıyor ama aslında kaldırılmıyor. Hem kaldırılıyor hem kaldırılmıyor. Bu mahkemeler bu sefer terörle mücadele yasası çerçevesinde İhtisas Mahkemesi, Bölge İhtisas Mahkemesi olarak yeniden kuruluyorlar. Ama sadece terörle mücadele yasasında düzenlenen suçlarla ilgili e, olacaklar. Bu ne demektir? Terörle mücadele yasasının dışında olan bugün özel yetkili mahkemelerin baktıkları örneğin İzmir Belediyesi'ndeki rüşvet veyahut yolsuzluk davası biliyorsunuz örgütlü suçtan aynı e, o dava e, İzmir Belediyesinde İzmir Belediyesi ile ilgili yürütülüyordu veya o şikayet davası. Yani belediyeyi de İzmir Belediyesini de bir, bir örgüt olarak, örgüt kabul kabul Futbol edildi. kulübünü örgüt olarak evet. kabul etti. Çok yani evet. hakikaten tuhaflığın sonu yok yani. işte onlar artık özel bu terörle mücadele mahkemelerinde bakılmayacak normal ağır ceza mahkemelerinde rüşvet görevi kötüye kullanma. Ee, gibi e, olması gereken e, doğal mahkemelerde e, görülecek davalar haline dönüşecekler buna karşılık e, cebir ve şiddet kullanarak e, müesses düzeni ortadan kaldırmak büyük millet meclisini ortadan kaldırmak, cebir ve şiddet kullanarak sürekli e, halkı e, hükümete karşı silahlı bir isyana tahrik etmek, silahlı örgüt kurmak Örgüt faaliyetinde kullanılmak üzere silah sağlamak, devlet aleyhine suç işlemek için anlaşmak. Bu sonuncusu devlet aleyhine suç işlemek için anlaşmak yorumu çok açık bir madde. O bakımdan silah ve şiddet dışındaki bir dirişiyi de kapsayabilir. Bu suçlar... Yeni kurulacak olan bölge terörle mücadele mahkemelerinde, adı böyle olmayacak ama ben öyle diyorum, terörle mücadele mahkemelerinde görecekler. Yani şöyle bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz, özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor, doğrudan şiddet ve silahın işin içinde olduğu suçlar, örgütlü suçlar, terör suçu olarak tanımlanan suçlar suçlardan suçların davalarını görmekle yükümlü bir ihtisas mahkemeleri kuruluyor. Ama dediğim gibi devlet aleyhine suç işlemek için anlaşmak maddesi çok yaygın bir yoruma neden olabilir. Örneğin Balyoz veyahut Ergenekon davaları devlet aleyhine suç işlemek için anlaşmak maddesi içinde rahatlıkla e, sokulabilirler iddianamelerin içeriğine baktığımızda. Evet o zaman e, net. Ama sorumlu. şimdiki e, şimdi yürütülen davalara dokunulmuyor. Onlar var olan ağır ceza mahkemelerinde yürütülecekler. Bunlar yeni açılacak soruşturmalarla ilgili. Bundan sonra açılacak soruştur yani kanun çıktıktan sonra açılacak soruşturmalar artık ee, bu yeni kurulacak mahkemelerde yürütülecek yani, Var olan özel yetkili, Var olan ergene kombaliyoz ve diğer onlar no, Zaten şöyle bir şey belirteyim Şimdi Var olan mahkemeler derken Var olan pardon davalar derken e, Aslında Davalar açıldıktan sonra e, Özel yetkili mahkemelerin bir özel yetkisi yok Davalar başladıktan sonra e, Normal ağır ceza mahkemesi davası prosedürü bunlar Evet e, Özel yetkiler soruşturmayla ilgili İddianamenin hazırlanması ve mahkemenin açılışına kadar olan dönemle ilgili. Yoksa mahkeme açıldıktan sonra klasik bir ağır ceza mahkemesinden farkı yok bu mahkemelerin. O yüzden de yürütülen davaların e, bu mahkemelerde görülmesi, yani a, normal ağır ceza mahkemesinde görülüyor gibi adedebiliriz e, şeyleri. E, bu, bu Ergenekon, Balyoz veya KCK davalarını ama yeni KCK davası açmak, ee, için doğrudan terör örgütü bağlantısının e, ortaya çıkartılması gerekecek ki hakimlerimiz veya savcılarımızın nezdinde bu e, pek soru yarap kafalarında soru işareti olan bir şey değil anladığım kadarıyla ama e, başka Ergenekon veya Balyoz türü davalarda e, terör örgütü suçunun tanımlanması e, gerekecek ve dediğim gibi şike veyahut e, Yeni belediye yolsuzlukları davaları bu tür terörle mücadele mahkemelerinde görülemeyecek normal ağır ceza mahkemelerinde görülecek. Peki Cumhurbaşkanı Gül ile ilgili de bir açıklama haberi var. Yani evet. Şimdi, onlar da şimdi artık süreyle ilgili. Bir de şimdi artık mahkemeler çıkan yasaları yorumlayacaklar gerekçelerine bakacaklar ve ellerindeki bilgi ve kanunlar çerçevesi içinde. Kendileri karar verecekler demiş ki. Bu özellikle şeylerle ilgili. Ne fark edecek <gülüyor> ki? <gülüyor> Tabii ne fark edecek? Bu özellikle dediğim doğru özellikle tutuklamalarla ilgili bu mahkemelerin tutukluluk sürelerine yapılacak itirazları değerlendirmesiyle ilgili bu söylediği. Şöyle bir beklenti var bazı cezalarda e, cezanın süresinin azaltılması e, ve iki yıla kadar olan cezalarda artık e, tutukluk kararı verilemeyecek olması nedeniyle e, üç bine yakın hükümlü e, pardon e, tutuklu e, tutuklu da hükümlü çünkü bazı şunu da belirtmeyi unuttum tabi bir de bir yıl hükmünün cezasının son bir yılında olan kişilerin adli denetimle serbest bırakılması, tahliye edilmesi maddesi de var değişiklik içinde. Bu çerçevede 3000 yakın hükümlü ve tutuklunun serbest bırakılması söz konusu ama bunlar daha çok adi suçlardan olan hükümlü ve tutuklular çoğunluk itibariyle. Ee, esas beklenti e, uzun süreden beri tutuklukları devam eden, e, bazıları üç yılı aşmış e, durumda tutuklukları devam eden e, Ergenekon davalarında var bu KCK davalarında var 2009'da başlayan e, KCK davaları, 2008'de başlayan Ergenekon davalarında e, dört yılı neredeyse dolduran e, tutukluk tutuklular var. Bunlarla ilgili bir e, Tahliye kararının çıkması yönünde ee, Burada e, Yasanın Doğrudan bu kişilerin Tahliye edilmesini e, Sağlayacak bir değişiklik içerdiğini Söyleyemeyiz De, Yasa değişikliğinde böyle bir değişiklik yok 10 ee, yıla kadar tutuklu kalmaları Mümkün evet. Mücadele kanunun çerçevesinde Yargılandıkları için Anladığım kadarıyla burada Bu e, Kısmen Adalet Bakanlığı'nın ama bu değişikliklerde daha çok e, Bekir Bozdağ daha ön planda gözüktü. Özellikle ceza e, özel yetkili mahkemelerde ve Abdullah Gül'ün söylediklerini şöyle anlamak mümkün. E, biz e, daha e, tutukluk konusunda daha ılımlı bir tavır alınmasını istiyoruz. Hangi konuda istiyoruz derseniz de bu anladığım kadarıyla esas olarak e, tutuklu milletvekilleri konusunda. Böyle bir sinyal vermeye çalıştığını söyleyebiliriz e, hükümetin ve idarenin. Ama ya, bunu yasa olarak, e, yasadaki e, bir e, yaptırım olarak gündeme geldiğini söyleyemeyiz. Yani mahkemeler e, kararlarında ve tavırlarında ısrar ederlerse e, yasaya aykırı davrandıklarınız kimse söyleyemeyecek. Yasa çünkü çok ılımlı, çok... E, e, Sınırlı bir değişiklik getiriyor. Bu tür ağır e, hak e, ihlalleri konusunda. Ceza e, yasasındaki uygulamaların yarattığı ağır hak ihlalleri, uzun tutukluk süreleri konusunda örneğin hemen hemen e, çok az e, değişiklik getiriyor. Şöyle bir e, imkan doğuyor. Bu örgüt üyesi olmamakla beraber... Örgütse yardım etmek veya örgüt yararına eylemde bulunmak suçunun alt limiti yarıya veya üçte bire kadar azaltılabileceğine göre Mantık şöyle hükümetin mantığı Azaltılabileceğine göre bu suçlardan tutuklu olanların en az ceza alma süresi alt sınırı azaldığı için çok azaldığı için veya kısmen azaldığı için tutukluk süresinin de kısalması gerekir. Dolayısıyla bu çerçevede serbest bırakılmaları gerekir. Mantık bu. Evet. Yani çok bitiriyoruz artık. Sürede bitti ama bir genel soruyla belki çıkabiliriz. Hukuk meseleleri özellikle bu mahkemelerin çalışma tarzı falan Türkiye'de sıradan vatandaşı bayağı ürkütecek ...ve mesafeli durmasına yol açacak bir şeydir öteden beri... ...bir tabu gibi bir konudur. Evet. Ee, bu gayet karmaşık değişikliklerden sonra... ...nasıl bir özetle tamamlayacağız... ...nereye doğru gidiyor bu reform reform mudur yani? Bu, bu sadece e, geçici bir e, ceza yasasıyla ilgili... Hükümetin kendisinin rahatsız olmaya başladığı noktada devreye soktu. Özel yetkili mahkemelerin zaten paldır küldür biliyorsunuz değişime evet. geldi. Evet. Bu üçüncü yargı paketinde yoktu bu. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması hükümetin kendisinin e, rahatsız olduğu MIT ile ilgili soruşturma başlamasından sonra gündeme gelen bir şey. Kendini korumak amacıyla. Bu yüzden de hem kendisini korumak ama aynı zamanda e, bu... E, bu ceza mahkemelerinin baskıcı tavrından da çok fazla taviz vermemek için işte tam ne şişyansın ne, hmm, ne, ne tarzında ve çok karmaşık değişiklikler e, içerdiği için de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aslında bir hak ihlali olarak tanımlanabilecek bir durum yaratıyor biliyorsunuz. Avrupa İnsan hakları mahkemesi e, muğlak ifadeler e, temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemelerde muğlak ifadelerle e, kanunun yazımını da bir ihlal nedeni sayıyor bu e, bu tür hak, haklı olarak <gülüyor> haklı olarak e, bu tür bir değişiklikteki e, anlatmakta zorluk çektiğimiz anlamakta ve anlamakta zorluk çektiğimiz değişiklikleri e, de bir e, bu anlamda bir hak ihlali olarak değerlendirebiliriz. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Abi. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.